Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Mekke-i Mükemmel Medine'ye hicret olayı. Hicret, göç anlamına geliyor. Genelde peygamberlerin çoğu bunu yaşadılar muhtemelen. Hicret olayı tabi zor bir meseledir. Peygamberlik Manevi açıdan en yüksek bir makam. Bu makama kimse çarşı çıkamaz böyle. Ezelde olmuştur, bunlarla vermiştir. Yalnız Peygamber'in görevi de çok aşırı zor bir görevdir Peygamber görevi de. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin bir Mekke dönemi var, bir de Medeni dönemi var. Mekke dönemi baskı, zulüm, karanlıkla geçen bir dönemdir. 10. yılda Mekke-i Mükeremede 10. yılda Ebu Talip ne öldü Mekke-i Mükeremede Ebu Talip Peygamberimizin amnesi oluyor. İman etmedi edemedi, onur meselesi yaptı ama peygamber sahipsizdi kendisi. Aynı zamanda Kureyş'in reisi ağırlığı vardı Mekke-i Mekereme'de. Üç gün sonra da Peygamberimiz'in eşi Hatice annemiz ifade etti, öldü. Bu seneye peygamber şey buyurdu, senetil hüzün, hüzünlü sene. Peygamberimizin en zorlu günlerinin başlangıcı o zaman başladı. Gerçi o zamana kadar da baskı vardı, zulüm vardı, işkence vardı, hepsi vardı. Fakat Peygamberimizin iki dayanağı vardı maddi dünyada. Amnesi Ebu Talip, Kureyşin reisi, ağırlığı vardı, çevresi kalabaltı. Evde de Peygamberimizin eşi Hatice annemiz vardı. Bir de üstelik tabi imtihanlar büyümeden zirve varmadan imtihan bitmez. Bir de onların ölümü beraber Ebu Lihep de Kureyşin Hristiyan Bekir Mükeremede. Ebu Lihep. O da amcası o da. O da Anadolu Peygamberimizin ama din düşmanı azı düşmanı. Ebu Lef de Kulaş olunca artık Mekke de peygamberimize böyle yaptırmaz oldular bunlar peygamber Aleyhis Hazretleri'ne. Hakaretler, zürmler, baskılar. Bazen Peygamber Aleyhis Hazretleri çıkardı çarşıya. Ey insanlar iman edin, felab derdi. Ebu Lef arkasına taş atadı kendisine. İnanmayan bunu biliyordur derdi, amcası. Peygamberlik çok güç motive eder. Sır Allah için din içinde sıkıntı, katabı göz görme. Günümüzde bunu bir anlayamıyoruz günümüzde motive Ama Türkiye'de de buna yaşandı bunlar. Türkiye yaşadı bunlar da. Mesela ben şu Kur'an-ı Kerim'e basıldık böyle. Kur'an-ı Kerim basdı bize böyle. Din için çeşit benden bunu anlayamaz herkese. Peygamber Aleyhisselam maddetleri artık nekiymi keremede yapamaz hale geldi. Hatta dinleyenleri duyuyorlardı. Dinleyenleri de. Taşkıyorlar bunu da onları da. Bunun üzerine tabi Peygamber durmak yok peygamberlikte. Devam görevi. Her tür koşullarda Peygamber Aleyhisselam adetleri oradan Taif'e gitti. Taif. Aşır 50 km Mekke görmeye? Yanına tek bir sahabesini aldı. Hadi Zeyd al yanına. Zeyd. Peygamber Aleyhisselam al adetleri Taif'e gitti. Onları İslam'ı davete başladı. Bir ay kaldı. Bir ay kaldı gece gündüz evde yolda çarşıda yani bunları İslam'a davet ediyor. Kur'an-ı Kerim okuyor, bir peygamber, Allah'ın resulü okuyor. Onlara her türlü en güzel bir şey anlatıyor her şeyi. Bakın ne hikmetse bir tek kişi etmedi. Bir tek kişi bir ayda. Tek kişi maharet Üstelik taşlarlar peygamberi. Taş atsa peygamberi bu kumudu oradan. Mesela bazı Tek başına orada. Taş atılıyor. Peygamber'e taşlar gelmesin diye şimdi siper ediyor taşa. Mesela elimizde olmadan bir atılsa insan bir sakınır. Bazı zeyt taşlarının başına gelse Gözünün saç gelse, hibiyonun kırkma sakınmadı. Yeterin ki Resulullah bir gelmesin diye. <gülüyor> Davul Hazreti Zeyd, kanlar içten kaldı her tarafı. Peygamberimiz ayakları yaralandı. Artık orada da görev yapmaları da geldi der. Tayyipte'de. De. Tekrar tabii Mekke'ye dönüldü. Fakat çok zorlu günler, baslı günler, Fatih Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin geceleri hac mevsiminde Araplar müşrik iken de Kabe'nin kutsalını biliyorlardı. Ve İsmail gelen hatı görnek olarak Kabe'ye tap ederlerdi. Bir de onlara hac mevsimi vardı. Yani hac mevsimi zamanında da hacı gelirdi, etraf kabirlerde gelirlerdi. Böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de bu hac mevsiminde geceleri, tenay yerlerde Mekke'nin dıştan gelenleri onlarca İslam'ı da ediyordu. Bir gece bir gece Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tek başına. Hızsız gece. O zamanlar ışıklar yok. O zamanlar ancak ay ışığı var. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Diyor ki yalnızlı bir zamanda vakti Akabe yakınında altı kişi geliyordu ayaktalar. Peygamberden sokuldu. Kimseye soğudu. Bunlar beden edilmişler bunlar. Bedene gelinmişler. Hazic kabresine mensup altı kişi. Tabi Mevlam direksi muhteremler öyle olacak böyle. Yani aslında Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin Mekke'de doğacağı, Bedine'ye götüreceği eze takılmış ama. Cevbeth Aleyhisselam Peygamberimiz'e götürürken Bedine'ye geçerken buyur Cevbeth Aleyhisselam. Ya Muhammed Cevbeth Aleyhisselam göç ece tüm ve buyurur Bu altı kişi Peygamberimiz'e görüştüler. Yani burada onlara oturun biraz yani bir konuşup edelim bakalım. Yavancı onlarda gece karan otururlar. Bir Allah Resulü hatim Enbiya son peygamber oturdu. Önce kuru okudu. Yani Ayetler okudu. Düşünün ki peygamber ağzından, dilinden nasıl ihlas okunuyor. Peygamber okudu. Okunan kuruha-ı kerim Medin'in altı kişiyi etkiledi, bunu, etkiledi bunlar böyle. Böyle feyiz Allah'a ruhsat zevk aldılar, çok etkilediler. Seyganımız bunlara biraz sohbet etti orada. Ve sonunda Aslı bir geldi. Buyurdu ki, benim bana merhametli peygamberli göreni verdi. Ben son peygamberim. Sizin imanı daha gömselim bunlara. Bir defa bunu duyunca Medin'in altı kişi Birbirine bakıştılar. Ne dersin derlerden? Dediler dedi ki, Ya Muhammed derler, seninle müsaade et. Yani aramızdan çekil. Biz de bir konuşalım. bize danışalım. karar verelim dedi bunlar. De, yalnız çekildi. Konuştun dedi. Bunlar kenarda konuşuyorlar. Altı ittifakla yumurtta kara verirler Dediler de dedi Ya Muhammed derler, yumurtta Ordu elhamdülillah, akabe'de gecenin yarısında, ısız yerde her bir yerde kerebeti getirerek oldular. Ne olduğu anda, her bir anda birdenbire sahabe makamı çıkar. Sahabe, o makama çıktılar, sahabe makamına. <gülüyor> bir evliya, yani en büyük evliya başı kutup bunlara, bir kutup bir milyon yıl Allah'a devamlı secdeyse, bir başta kaldırmasa, yine sahabelerin ötüne çıkan muhtemelenler. Sahabe makamı böyle. Doğru mu? Peygamber Alkari Malik Güneş ile ondan başka makamı böyle. Altı medineli o anda Eshab-ı Kerim Allah, sahabe Allah peygamberimizle. E ne anlamaya geliyor bu? Artık dinden denemezler yine bunlar. Hale geliyor bunlar böyle. İman, bütün bunların cihane işledi, gönlü işledi, bütün işledi imanla. İşledi ama şimdi ne var? Geriye dönmek var medineye. Nasıl brastma peygamberimize? Orada kalmıştıleşmiştir Allah ﷻ. Nasıl çocuk aranda? peygamber hayır, burada kalmayın. Sizler sizler dönün medineye, orada İslam'a çalışın, insan İslam'ı kabul eder. Bunun üzerine bu altı kişi o hac değişiminden sonra Medya'yı döndüler. Bunların başı hesabı züra edilen zattı Allah başladı? Bunun evi bu evi merkez edilirdi. Altı kişi artık her şeyine yeniden geçtiler. Yani imanla yanan Allah diye yanan bu altı kişi durmadan ev sohbetleriyle Geceleri, kurma bahçelerinde, husus yerlerde devamlı insanlara, Medine halkına, arkadaşlarına İslam'a anlatma başladılar bunlar. Çalışınca Veyhan Tabi Semerisi'ne de veriyor. 6 kişi Medine Minever'i fethetti 6 kişi. 6 kişi. Derler. Yani Bundan inşallah bir örnek gibi dalınmadan inşallah. Derler. Bir memleketin fethetti bunlar. Ama canla, bahşiş, ihlasla buna çalışıyor. Ertesi yıl, 12. yıl Mübüvvetin, peygamberliğin yine Esra-ı Bize'nin başkanlığına bu defa 12 kişi yine Mekke'ye geldiler, hac mevsiminde. Sayı 12'yi geçmişti. 12 tanesi, zaten altısı aynı da işin buna dahiller. Onlar terörde gördü. Onun sahibi altısı. Diğerleri tabi ama şimdi. Onun aşağı makamları. Altısı. On kişi Mekke'ye geldiler. Ama Mekke mükeremede terör istiyorlarmışlıklar. Terör istiyorlar. Kimisiyle peygamberimiz de O kadar korku, baskı, zulüm der. yapıyorlar. Baktılar ki görüşemeyecekler. Gece anlaştılar. Yine aynı, gece aynı saatinde aynı yerde ulusuna karar verdiler. Bir de gece arası. Peygamber öyle gitti, tek başına gitti. O ilk kişi. Yine de İmam'ı tazelediler. O altısı da tabi olanda onun onunla sahabe makamı Bir anda sohbette. Bunu onlar fark ederler. Yani bir Müslüman, normal bir Müslüman bile biraz tatlı Allah yollara feyiz olsun. Allah'a tam yürüsün. Gönül tam evlaya versin. hemen fark eder. Fark eder. Bir makam almıştı onlarda, çıkmıştı böylece. Işte. Üçü de böyle. Bu altı tabiinde tabi bir anda sahibi oldular. Telegramız bunlardan diye alındıma, söz aldı bunlardan. Biat aldı bunlardan. Allah şirk kuş olmaya işte husi yapmamış, şu bu gibi aldı bunlardan. Bunlar diyor ki yarışı Allah. On iki kişi. Biz Buraya uzakız. Gelemiyoruz. Bize bir koca öğretmen gönder bize. Yani Kur'an'ı gel ayette bilirsin. İslam'ı bilirsin bize. Birisi gönder öyle çekilir seni. Zegambar'sına hep peki buyurdu. Zegambar bunlara beraber kimi gönderdi? Musab bin Ümeyr. Musab bin Ümeyr. Gençti. Bunu da Babası çok zengin bir kemikeremede. Çok nazlı büyümüştü Hazım Musab. Çok nazlı büyümüştü. Babası zengin, annesi çok severdi. Çok ama nazlı büyümüştü, terbiyeli büyümüştü. Ahlakı çok iyiydi. Fakat bu Müslüman olunca kendi annesi, babası bana iş yaptı. Dindirmesi için böyle iş. Aç bıraktılar kendisi, şey yaptılar. Hz. Musab her şeye katlandı. Aç kaldı, güneş atıldı, işkinliği yapıldı. Hepsini göğüsledi. Peygamberin ayrılmadı. Hafızlı kuvvetiydi. Her gayet ezber edecek kendisi. Peygamberin bunu gönderdi. Medine Münevveri Hazreti Musab'ı gönderdi. Musab Ümeyir Hz. Hz. Musab Medine'ye gidince baktı. Oradaki Müslüman sayısı 40 kişi olmuş Müslümanın sayısı. Kırkıya ulaşmış. Hazır Mustafa gidince çok terbiyeli, nazik, efendi bir gençmiş kendisi. Kırmadan, kırılmadan, gücendirmeden, hiç öykülen sabırla pek anlatıyor. Ve orada ilk olarak namadı başlıyorlar cemaatle eyle. Mekke'de cemaatı kılınan mevzatlarına. Mekke'de başladılar. Namadı cemaatı kılınan başladılar. O dönemde Mekke Medine müellerde iki kabile var Arap kabilesi. Yahudiler var onlar Haric İki Arap kabilesi vardı. Eys ve Hazreş diye. Bunlar aslında kardeş bunlar aslında. Bab örenci iki bunların kavmtu şeyleri kabileleri. Bu iki kabile kardeş olduğu halde zaman alan, düşmanı bir düşmanlıkları zamanla. Arada bir savaşıyor birbirleriyle kan dökülüyor. Gerçi ölüyorlar, Analar ağlıyor, babaları ağlıyor, kadınlar dolu koşuyor, yetim kalıyorlar. Arada da anız savaşı bir savaşı onlar. düşmanlar böyle. İki kabine İslam'ın Medine'ye girmesiyle hem azı ev üstendilmesi olunca, ve bundan namazı beraber cemaat yani kılınca bu defa bu düşmanlık, heramdela din karışan dönüştü. İşte bu savaş atı sona erdi. Medine'de bir bayram almas etmeye başladı. Ertesi yıl, yani 13. nübüvvetin Hazreti Musa'nın başkanlığına şimdi tekrar Mekke'ye geldiler Medine'den. İki tane kadın, 73 erkek. Toplam 75 kişi geldiler. Mekke'ye mükerremeye. Yani aynı şekilde bastan dolayı, terörden dolayı yani dolayı yine bunu aynı yerde gece orada buluştular. 75 kişi. kişi kadın. Biri de Hazreti Enes'in annesi. Ümmet Süleyman Çok mücahide kadın oldu efendim. kadın. Allah yolunda var. Yani savaşta, kuyrukta savaşta giren kadın böyle. Öyle bir kadın kendisi. O da geldi oraya. 75 kişi. bunlardan tabi 12'si sahabe. de tabi ama. Yani tabi, sahabı, her biri orada sahabe oldular. Buna peygamber tekrar cihat aldı bunlardan. Şu, şu yapmamak için. Yapmamak için bunları. Ve dediler ki bunlar peygamberimize Aleyhisselatü tabi zamanıyla gelmiş. Ya Allah Belki de durma ya Resulallah. Halk, burada sana düşman yarısı Allah orada zulüm var, baskı var, terör var, her işkence var burada. Ne oluyor şurada? Medine'ye gel. Medine'ye gel. Bir sana sahip çıkacağız. Burada da alehim Ben Medine'ye gelirsem bunun bir bedel olur ama. Yani bir peygamber bir yere geldi mi? Peygamberin bir bedeli vardır. Ne bunun bedeli Yarasülallah? Canınız malınız savaş olacak, müşteri saldıracaklar benim yüzünden icabında öleceksiniz malına gidecek. Peki nedir bunun karşılığı? Arifli Cennet karşılığı. Verirmeyorsanız böyle böyle. Söz vermek tekrar bize. Yarınçlı yolla, Bediye geldiler böyle her şeyi savunacağız dediler Cennet malımızla. Sevgi Mahallesi bir anlaşma yapıldı. Bunları döndürmediğim münevereye. Peygamber esnaf-ı kiramına şimdi Mekke'nin esnafına buyurdu. Esnafım, Rabbim bana artık emretti. Hicret bana artık farz oldu. Medine-i Hicret farz oldu şimdi. Medine-i Münevver'e. İlk olarak, ilk çıkan muhacir, Ebu Hazreti Ebu-i Selem'e ve Hazreti Ebu-i kız Zeynep. Beraber üç kişi devre çıktılar. Yolda hanımının akrabaları önü kestiler sen git derler, hanımı aşen der, kızını aşen derler. Ona hapsediyor bunların Mekke'ye mükeremede. Yusuf gitti. Tabi ağalara gitti. eşi kızı kaldı orada. Zaman elhamlama gitti tekrar karşısında. Bundan sonra başladılar Mekke'ye mükeremeden bedeni hicat. Ama gizli ama. Gizli. Ya tam öğle sıcağında ki halka kimse yıllık kalmazdı. Ya öyle sıcağında gece yarısında Mekke'den çıkanlar Medine'ye gidiyorlar. gidiyor ama evini satamıyor. Devresini üstüne götüremiyor. Taşılmaz mallarını oraya götüremiyor. Kiminin parası altını var onu götürebiliyor. Parası olmayan da var. Ne yaptı bunlar? Sır din için, Allah için, İslam'ın yaşamak için her şey güzeldi bunlar. Bunlar. Medine'ye Biri verdikçe başladılar. Hazreti Ömer anlatırdı. Açça gitti o. Gündüz. Hazreti Ömer. Onu görenler 22 kişiler yanına geldi. Hep topu 23 oldular. Hazreti Ömer okunu yerine aldı. Müze kuşandı. Önce Beytullah e, Kabe'ye taaf etti. Döndü müşriklere. Ben de Medine'ye gidiyorum Allah için şey gidiyorum beni. De Kim onun altı istiyorsa akıme geçti deme Ferme. Hazirane, açışça şey, yirmi bir abone gittir bunlar böylece. Şey. Artık mekli mifelmede şu al insan kaldı böyle. On da gitten sonra Hazirbüküle hastali kaldı eki olarak devamımızın dışında. Şimdi burada bir ince bir nokta var burada böylece. Şey. Her devletin başkanı ordu komutanı. Önce kendi güvenini sağlar ondan sonra o duyunun sağlar muhtemelen. Peygamberimiz hesabını gönderiyor. Tek başına kalıyor bakın. Tek başına mekrede kalıyor. Düşman içerisinde kalıyor. Tek başına kalıyor muhtemelen. Yani peygamberliğin bir kanıtı da bu. Hazır bir geldi peygamberimize o tazmı yapmış. Hizmet için bir demirle böyle. İzin verirsen anne ben de geçmiştiyım Medine'ye beyya. Sen burada ev beklesene beni bekle. Ümidim var, haber edeceğiz ben. Sen bakmış bir şey. Bana böyle bir şey araştır ona. Çok sevindim. Oraya bir şey bakmış da geldi. Ama hiçbir peygamber izin gelmeden ayrılmaz oradan. Ne ki Resul-ü Ekrem bir önem vermesem eldir. Bunların görşiklerini Medine'ye birey. Hatta bazıları sevindi bile. Yani gitsin buna dediler böyle. Fakat his soradan değişti muhtememden. Kafaları çalışıyor soradan böyle. kafa çalıştı. Neden? Medine'ye iki kabile vardı. Büyük kabile Eus Hazreç. düşman da bunlar böyle. İlk kabileştiğinde Müslüman birleşirler Tek kabile oldu böyle. Bizi bir güç oldu Medine'de. Ayrıca Mekke'ye giden Müslümanla itirak ettiler. Başka kabileye gelin Müslümanlara ithak ettiler. Ne dedi ki işte şimdi bu Mekke müşrikleri eğer deliler, Muhammed ile Gresçiler'e Medine'ye onun başına geçerse o büyük bir şey olacak böyle. Peki ne olacak bunlara? Mekke'lerin bütün geçimleri ticaretle. Medine onların Şambil üzerinde. Tabi yolu kesecekler. Ablu kalkamayacaklar. Mekke halkı açlığın geberecekler. Müşrik ortamında müşrikler hep Bunu düşününce Müşrikleri toplandılar. Toplamda bir yer vardı, ev vardı. Nedvede'nin bir ev vardı. Toplamda burada. Tabii bu cehil başkanları, Ebu'li başkanları en azınları müşlerin din düşmanları toplandılar orada bir kral alacaklar. Şimdi ne yapalım dediler. Muhammed'e gitmiş. Önleyelim oradılar. O gidip başlarına geçerse hiç tehlikeli. Ne yapalım? Bir dedi. Onu hapsedelim bekti de. Bir eve. Havasız. Böyle yer altında. Zindan hapsedelim bunu burada. Burada ölsene gitsin bu şekilde. Şeytan da oraya geldi. insan şeklinde. Necdi şeyhi diye. Yani necdanına gelen bir yaşlı gibi şeklinde. Böyle eller baston alıp sopasını almış. Yaşlı bir insan gibi, şeytan oraya geldi, onlara yardımcı olmaya insan şehrine geldi. Dedi ki, şeytan şimdi bu görüş doğru değil dedi. O Muhammed'in adamları çok imadet Müslüman'a var, sabelleri var. Onlar bana kurtarırlar bunu. Bu dedi çözül buna. Bir ne yapalım? görüşü önerdi, onu da bir devre bağlayalım, devre bağlayalım, çile bırakalım. Çölde aç susuz ödü, gülür. Yine o yaşlı yana baktı, yani şeytana baktı, ibrise baktılar, şeytan başı ibrise baktılar. Bu çözüm değil. Ben. Onun saygı duyarsa, kurtarırlar belki. peki. Şimdi saygı Ebu Cehil'e, sonsuz o söyleyecek. Dedik Ebu Cehil'in buna en kesin çözümü, onu öldürelim bizim onu, öldürelim Muhammed, öldürelim. Öldürelim demek kolay, öldürmek biraz zor ama çünkü imana gelme haşimiler var. Beni Haşim kabilesi var. Çok kalabalıklar bunlar böyle. Bu defa sonra o göre iş kan davası dönüşecek. Haşim'e peygamber öldürülürse bu defa din davası unutulacak. Şimdi bu defa kan davası dönüşecek. Uzun bir savaş olacak Mekke mükelemede. Bu kola oraya girece Ebu Ciyel kafir fikirli. Buna çözüm oldu. Şöyle yapalım dedi. Her kabreden bir genç bulalım. Her kabreden. En azılı hırsız yani alkolü katil. Her kaybeden seçelim. Gece evveli bunu bir basalım. Karanlık herkese buna bir kılıç bulsunlar. Kimi ödülü belli olmaz. Dedim ki Koyş kabrisiyle bunlara başaramazlar çok kalbol olunca. Diyeti razı olur. Tadına razı olur, bir kapanır. Bak çok güzel fikir. Şeytan da bunu tasip etti, tam doğru dedi. Bunun üzerine karar gereği uygulamaya geçildi. Akşam hafif karanaca Peygamber Ali Hazretleri'nin evi kuşatıldı muhteremdir. O kılıçlı en azgın Cenab-ı kişiler, kalabalık kuşatılar. E bir de bunların yanında müşriklerin ileri gelenleri Ebu Cehil, bir Halep gibi, Ebu Lef gibi bunlara kablattılar. Ev zaten yandırdık. Küçük tek kalktı. Hala Züriyev öylesin böyle. Giden bir böyle. Ev tam kuşak altına böyle. Yani aradan bir su sızılmaz böyle. Böyle ev kuşatıldı. Yalnız hemen saldırmadılar. Hava biraz Hazretleriyle kararsın bir de halkağımın şekilsin eviyle. Kimse fark etmesin bunu. Kuşların altındayız. Peygamber Yeris de arısmadı Aleyhisselam Hazretleri. Tabi Peygamber Yerisselam'da Afrika mekinizliğinde. Kayıp alabiliyor. <gülüyor> Cebraşı'na geldi evler izniyle muhteşemler. Ayet-i kerime getirdi. En fazla 30 ayet-i getirdi. Konu bilirsen, buraya gitmemişsin o konu, uzun uzun as diye. Bürdükce burası dedim, ya Muhammed kardeş Mevlam emir emir verdi, sen bağışlamadan çık, übükre ber, Medine'ye görüşün size bakayım dedim bakalım bu şekilde. Her günler Ali Hamdettleri evinde kalırı da, onun da kalır hastalığı. Derum Ali çağırdı. Ali gel buraya. Bu yarış yolda bir telgamımız. Ya Ali durum böyle böyle. Müşrikler kuşatmışlar. Ölübekişin sen de ben cama yat. Telgamızı ben örtüsü var yatarken üzerine. Hırkasını örtüye yatarken az böyle. Bir niştir hırkamı üzerine ört, benim otama yat. Onlar canım pezcan bakarlar, beni yatılan üstündedir. Ben mecbur olayım. Hazreti buyurdu ama korkma sakın sana bir şey yapamayacaklar. Allah korumasın da sen bu şekilde böyle. <gülüyor> ya Resulallah, cana feda olsun tanrıdı böyle. Hazreti <gülüyor> buyurdu. Hazreti yatırdı. Zeyn-i Manasem Hazretleri Yasin'i okuyarak duklu ayeti kesinlikle Hüm layıb sürüle kadar onları görmezler. Hadi Okudu. Fe'al-şeyn-na-hüm Hüm layıb-ı sürüle. perde verdik. Ne göremezler. Peygamberin alması serisi yazın okudu, öden çıktı, o kadar kuşlama altında, ne bileyim bir avuç topuk toz oldu, toprak alıyor yani böyle, üzerine serpti, ağlaması çıktı böyle, onu sürdürek böyle çıkart çıkmadı. Ama her biri şok oldu böyle, bir şey gözleri görmüyor, kafa beynler çalışmıyor, Beyinleri durdu, sanki bir şoklandım hepsi böyle, müşrikler hepsi böyle. Hiçbir şey gözü görmüyorlar. Bir de toz yüzüne vuruldu böyle. O toz kimi yüzüne hitap etmişse bunlar her bir Bedir'de gebertir. Her şey bakın. Geber, hepsi böyle. Bedir'de. Bedir'de. Geberdi bunlar orada. Levan'a çıktı. Gitti. Halis Biraz sonra iblis gene geldi oraya. Şeytanın başı. İblis gene geldi. Ne duruyorsun burada? Dediler işte Muhammed'i öldüreceğiz. Karalık ya. Evet. Herhalde karalık yazık sebebi böyle. O buna gitmiş falan böyle. Baksana üzerine tozuna baksana bu şekilde böylece. Baktılar tozmaz kendilerine böylece. Canına baklar yatır derler o Ali o peybihahmetin öyle böyle. Şeytan ufak. O anda Mevlam buyurdu Cebrail'e İsa'f aleyhisselam. iki melek en büyük melekler. İstafir Cebrail buyurdu ki Mevlam ey Cebrail ey İstafir ilk yaşamasına gerek yok. Diliniz, kalan ömrü ömrüne bağışlasın, örüstü örüstü biriniz, biriniz sağ kalınır. Kim ömrü başlayacak? Hayatın başlayacak kalan kalın kısmı ne? Debrahi, e bakıyor, o bağışlasın. O ona bakıyor, başlasın. bağışlasın. Kimse bağışlayamıyor, örmek istemiyor. Meylamur ki, ya cerrah israfi. Bakın benim Ali kolum, benim Habibim'in yatağı yaptı. Onun yanına ferah etti. Gidin onun başlığına, bunu İkimine geldiler, hastanın başlı bekçi oldular. Şimdi şeytan bunlara o Ali, Muhammed deyin deyince iyi bakalım dediler bunlar şimdi. İşe baktılar, hasta uyuyor tabii, tabi onda uyumaz tabii de. Be. Başını ben kaldırınca Ali, Ali sen misin? Benim. Nere Muhammed? Ne bileyim, ben bekçiyim ya. Ne bileyim ne olduğunu ben. Ona bir şey yapamadılar, Hastalığa. Ali'ye. Bu üzerine tabi bunlar gelirdi uşik nasıl bu kaçı aramızdan aradan susuz olmaz müjdeleşti aradan böyle o kadar sıkı kuşam altında nasıl görmedi diye bu arama başlar tabi arama başladılar Peygamber Aleyhisselam azetti oradan çifti gitti gece nereye gitti bilmiyor gece 15 müjdeyi o deme o bilmiyor bize. Peygamber diye ama gidi bir yere bilmiyor gitti Peygamber dedin erşimi öle basa Peygamber Ebu Bikr evine gitti. öyle vaktinde. Yani tenha vaktinde. Evine gitti. Kapıyı vurdu. Hazreti Bekir buyur ya Resulallah. Açtı kapıyı. Böyle de ya Ebu Bekir Rabbim bana izin verdi. Küçük eşit beraber eşitsiz inşallah. Öyle mi ya Resulallah? Tabii çok sevindi. Zaten hazır develeri de. O develer binler oradan. Yola çıktılar. Nereye gittiler? Sevir dağında ıslı bir mağara vardır. Sevir Dağı. Bakın, peygamber de olsa, kulun önüne alması gerekiyor. Teygir alması gerekiyor muhtemelenin bak. Yani peygamber ölmeyeceğini biliyor. gün tamlanacak. Kur'an tamlanacak. Bediye edecek. Peygamber bunu iyi biliyor bu şekilde. Ancak ümmetine örnek olması için bakın önüne bakın muhtemelenler. Bu sevir dağı Mekke'nin güne doğusunda. Medeniyet'in kuzeye düşüyor. Tam tersi içikamette. İçikamette. Yaya'mız Seyir Dağı'na gitti. Ters içikamette gitti. Çünkü arama Medeniyet'e olacak. Maşallah. Bu Seyir Dağı yayan bir saat Süremek'in Mükemmel'e beş buçuk kilometre ediyor. Yalnız oraya gitti. Mağara. Mağara küçük mağara, azı zor insanın elip de içine girer. Tam mağaraya gelince Hazreti Bekir, Ya Allah. sen de ben gireyim. Bir yerde, yani, buyur gir bakalım. İçeri girdi, neye girdi? Yılanlar mağarada saklarım, yılanlar. Güreşte karşı, karşı karşıya. Hazreti Bağdur ki yılan delikleri var. Üzerine çıkarmak kadar var, üzerine bire, üzerinde fazla bilgisi su bastı, çıkarda bunları, kubbeni parçalayıp kapadı, kapadı, tıkadı deliklerini. Yan ateş bir delik kaldı, on tıkayamadı. Bir delik kaldı. Buyur ya sallallah, dedi. Denesi gireceğe, hazreti Fikir, ayarını sağlayan topunu o deliğe dayadı. Nasıl çıkmasın onlar? Denesi giremez Ondan secere kapandı. Arşar'la da. Arşı Rahman'da. Ya Rabbi bana izin ver Allah'ım. Harbiye ben maşallah bekleyeyim orada. Mağarabını bekleyeyim. Mevlam buyurdu. Ya Cerrah'ın sana ihtiyaç yok. Yani o müşkere karşı en hassiz aşağı varlık mahlukumu ona bir şey yapacağım. Mevlam iki güvence gönderdi. İki dişi. geldi onlara Zaten pek güldüğü mağara ağzında da mağaranın ağzına yuva yaptılar. İstibaber çalıştılar. Yuva yaptılar mağaranın ağzına. Dışığı e, güvencin de yumurtadır oraya birkaç tane. Yumurtadır. Üzerine oturdu. Kukuk oturdu. Yine Mevlen bir örümce gönderdi. İr örümce gönderdi. Örümce ağa gerdi. ağzın kapısına kapısına geldi, Tam ağa bit, bitti. Mevlen bir rüzgar verdi. Toz geldi. Al üzerine tam işte görünmedi böyle eski durum aldı böyle. Her mağara alelsetleri Hz. Bekir'in e, uyuyuna aynen üzerine böyle başına koydu yaptı. Ükuz kamış ekleme gece gece musallından. Tabii mağara böyle düzgün değil ama taş kaydır böyle yani oturacak yer aslında. Peygamber Hazretleri, başını koydu, dağıldı, Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Bekir'in uyguna başlarını koydu. Bu ülke de oldu Tam o anda yılan Hazreti ayağını başladı kucamaya. Ayağını çek anlamında. Ayağına geliyor yılan. Büyük yılan. Ayağına geliyor. Hazreti Bekir de ayağını daha çok sıkıyor. Topuna basıyor. Çıkmaz derlerden. Ayağını çekme yılan bu defa Hazreti ayağını İsırdım bu terimler. İsır tabi zehirli olan. İsırınca çok canı Hazreti çok canı yandı. Elinde olmadan gözünden yaş alma başladı. Ay çekmiyor ama. Göz yaşlıyor. Yani yanana geldi bu sefer. Yapıyor. Yani yanımız gelince açtı gözünü. Ya bu ki ne var ne oluyor? Yok bir şey aslında. Peygamberimizin malum olduğu da oturdu, Ebu Bekir ayağını çek oradan. Ama yılama Ya Resulallah, sen çek ayağını. O bir ayağını çekti, yalan çıktı o muhtemelen. Yarısına çıktı ve dikildi böyle. İndi, diktik. Peygamberimiz, ey yılan, niye sen benim esnafımın, Ebu Bekir'in ayağını ısırdın? Hiç mi sen bunu? Ya Resulallah, onu özür dilerim. Hakayetsen bana, Bilmem ne kadar yıl önce ben mağaraya iyi defa gelmiştim. Mağaraya geldim. Burada göbeğenirken bir grup melek mağaraya geldiler. Mağaraya ziyaret, ziyaret ettiler mağarayı. Bir grup melek mağaraya, mağaraya ziyaret ettiler. Üretti konuştuk kendi aralarında. Şimdi yakında artık kaç yıl sonra ise işte, son peygamber mağaraya gelecek üstünde kalacak diye konuştuklarında. Bilekleri bel bel. Ben de o anda aşık oldum yalan yok yani. o anda olsa aşık oldum yarışı yolla. Artı uzun çok zamanlar çok mecburum hiç çıkmadım. Hep seni döktüm burada. Tam hatta senin kokunu oldum. Yakıştızım buraya. Tam sevinirken Yine büyük engel oldu. Mecbur kaba yere çekmeyeceğim bir şekilde. Diye girmiş Alişem şair pamastçı şkalmoserler oraya bir ayraş sürdü hemen geçti böyle. Şimdi Peygamber Aleyhisselam, Beğa iki türlü çeşitli mucize vardı böyle. Biri zahiri, biri de en güçlü bedeni perilse böyle. Peygamber'in bedeni mucize. Yani parmağına el dokunsun mucize böyle. Türlü mucize hazı böyle. Şimdi diğer taraftan ne yapmışlıklar? Ne kadar Mekke'ye mükerremede ipini koparan sapık terörler varsa hepsi arıyorlar. Neden arıyorlar? Ebu Şehir bir ödül koydu, ödül. Kim Muhammed Ebu Bekir'e ölü veya sağ diri ele geçirirse yüz deve. Ölü veya diri. Kim ele geçirirse bunları yüzde yüz yüz ödül koydu, yüzde deve ödül koydu. Araplar en kıymetli malları deve o zamanlar, deve. Tütünü işiyor, yavruluyor. Etini yaşıyor, yükünü taşıyor. Yüz tane deve bir hayal. bir oluyor yüz deveyle. İpini koparan sapıklar yüz deve olmak için kılıcını alan, baltısı alan, sokuyu alan, ne Mekke'de her aranıyor. Böyle. Evler şu her aranıyor. Mekke'de biri vardı ayak izini süren bir buna yanılmayan deneyli biri vardı. bu tuttular bu sefer. Bu kişi Peygamberimizin evine kadar geldi. evinden benim izini Hebbekül evine oradan peşine gele gele muhale getirir. Getirir oraya. Şimane geldiler. Lübün Halep denen kafir. Azbilada işini yapan. Bir de gebertiren kafir at üzerinde. Az dedi ki Muhammed de burada da vardı. Muhammed de burada da bir kişi olarak bu şekilde. İbey e onurlu bir kişi böyle. Gözü ahkakatı böyle ya. Bir kere bir şey uzmanı tuttu sana para verdi. Sana hafife bramış ya yani, <gülüyor> Muhammed de akşam kaçtı buradan. Akşam kaçtı. Baksana böyle de göz yumu yaptılar. Önce ağı yapmışlar. Ağa da toza vurunca. Sanki eski bir abe ölmecek ama bir şey görünmüyor. Bazen içine geçti. Canım bir bakalım mağaraya şu elişlerin yani böcekler elişler ama ayet görünmüyor ama aşağıdan kapısı. Fakat birbirin halen şu alay ettiği insanlarla ona şekiller diyemeleri mümkün değil. O an Hazreti Bekir Hazreti onda başladı titreme korkuları. Korku yani Niye korkuyor? Peygamber için korkuyor böylece. Peygamber burada Ebu Beker, ne oluyor? Ya Resulallah. Böyle bir şey yok. Ben insan, yani insanım, beşerim, bir kişiyim böylece. Ama sen Rabbinin son peygamberisin. Biliyorsun Allah'a seni bekliyorlar ya Resulallah. Dün seni bekliyorlar ya Allah. Ben bir şey yapamam onlara karşı, koruyamam seni. Yani canın az geliyor. Bu peygamberimiz. La tahse innallâhem me'anah. La tahzen. Hüzünlenmeye bak, hüzünlenmeye bak, Allah bizimle beraber. Bak dedi, arkadan gitsin, arka baktı. Deniz olmuş, bir gemi bekliyor onları orada orada. Tabi gitti mi şükürler burada Üç gün mağazada kalıp tegâhberimiz. Yani ezeller takdir olduğu üzere, halise mazretleri, evlükler beraber, şu üç gece kaldılar. Tabi kayalık, taşlık, karanlık, ıssız bir yer ve kaldılar. Kaldılar ama Hazreti Bekir oraya bakır ol muhtemel. Umar Yani cennetten ona daha tatlı gelin var. Cennetin dağıtlığı geldi. Öyle ruhsal zevkler, feyizler böyle. Artık Hazreti Bekir oraya kendine geçti muhtemel. Yok işte böyle böyle. Maliyet yükseldi, yükseldi böyle. O kadar makamlar alıyor böyle. Yani cennetten çok ama çok fevkin tat aldım. Böyle. O mağarada. Mevlam verdim veririm hızırına. Veririm Mevlam bu şekilde. Üç gün sonra reb birinci günü birinci günü oradan çıkıldı. Çıkıldı. O dönemde takip edilen bir yol vardı tabi belli oldu arkadaş gerçi şöyle gerçi ve o yol değil de pey pey peygamberin arkasında deniz sahiline kız denizde peygamber oturup saldı, o gitmeye başladı dediğine doğru Hazreti Peygamberle gidiyorlar. Şimdi o Ebu Cidren kafir bütün etrafı haber görmüş kabilelere Muhammed Meliye lere kaçıyor gidiyor. Yöbükler beraber on iki kim ölüdir yakalarsa yüzde be. Yeter durumuş. Bir başka da sırakadına bir peleban, savaşçı. Tek başına bir bölü dağıtırmış, tek başına böyle ad yap, ün yapmış böyle bir savaşçı. Bizi pek insanmış sıraka. Tamir çekkenki haber gazetonunda bu dün yüzde Hayal'e kapı 100 tane deve başı hemen ediyor. Ona göre çok kolay bir bu iki kişi yakalamak. Atına bindi. Nil sahile karşı o taraftan bir bakındı. ve kah iki kişi gidiyorlar böyle. Gidiyorlar. İki deve gidiyorlar. Tamam direk. Atın sürmen başladı. Peygamber hiçbirine baktı İsmet. Peygamber demi Allah ile beraber hiç. O teslim velamıza Hazreti Bekir peygamberimiz adına Devamlı efendim gözü yan böyle. Bir sağını gözü, solunu gözü, arkasına bakıyor. Devamlı gözüyor. Hadi bir arkasına baktı. Suraka'yı tanıdı. meşhurmuş mu çok? Yarışıyor Allah. Suraka geliyor. Devamın, o sen gelsin. Sen üzülme. Allah bize beraber. Sen üzülme. Sen devam dışına bakalım. Derken sonra yaklaştı. Arkada şetir kurucuna durma bakalım. Devamlı amelde hisse olma bakalım. En büyük ki toprağı, ev toprak, aç yut bakan müşrakayın top yaldı. Yer aldı. Suarkan ayakları odan suarkan dizine kadar top yuttu. Topa kavuştu devene. Mengen gibi sıkıyor. Atla sıkılıyor. Ayakları çatırıyor ayakları suarkanın böyle. Baktı ki çıkamayacak. de Ya Muhammed dedi, ne olur beni kurtar buradan. Ben artsan dokunmayacağım burada. Peki. Bırak toprak onu. At fırladı çıktı. Şimdi surak'a çıkıp kurtulmayacağı bir güven geldi. Şimdi Peygamber Ebu baktı. Ona göre çok kolay bir kazanış yüzde ve. Kalbine bozdu. Yani tam saldıracak. Peygamber yine buraya toprak. Yut bunu dedi. Böyle. Yine inat etti. Üçün üstünde. Yemin etti. Yağ muamele de, affedin, şey dedi. Atleti şey ve onu bıraktı. Bir de kişinin surağa inandığını ki peygamber sende böyle iman orada imana geldi. Dedi ki yarısı allah izin ver ben size babaya geleyim yarısı allah ben size de koruyum maftum sefsi koruyum ben size babaya geleyim. Demi görünce de muhteremler bili Allah koruyor bili Allah koruyor beni böyle ben sana itaj yok yalnız dedi ilerde Medine girişine ilerde Medine girişine böyle. Oraya gelirsin, oraya yerleşirsin bu arada. Ve sonra gitti oraya muhtemelen. Onun çok kısaları var da kendisinden böyle. Tamam o görmeyen konuları da. <gülüyor> Deniz'in Aleyhisselam muhabbetleri cuhvedenen yer var orada. Oraya gelince Peygamber tekrar deniz ayrıldı. Normal nekli bedim yoluna Girdi. Girdi. Peygamberimiz Medinyona'ya Medinyon girince arkası döndü. Mekke'de doğru baktı. Mekke görünmüyor da Mekke'de ona baktı peygamberimiz. Tabi o da insan, o da beşer. Hakkı ne peygamberimiz? Benim anne babam dedi Mekke doğu büyümüşler. Ne denerim? Hep Mekke doğu büyümüşler dedi. Ben orada doğu büyüdüm. Tabi çünkü orada geçti. 53 yıl oraya geçti peygamberimizden. 53 yıl oraya geçti peygamberimizden geçti orada. Peygamberimizin içine bir hüzün geldi. yaş geldi. Ey Mekke dedi, ey Mekke. Eğer beni müşteri bunların kovmasaydın, seçeneğine çıkmazdım. Yavraçlarım geldi. kasas sonunda Mevlam buyuruyor. Le me'at. Ayet'in son böyle. Le rodük ila me'at. Ben yani bu arada Habib'e üzülme. Tek az önce Medine'ye Mekkeş'i vereceğim böyle. Yani Fethet Hakim olarak Mekke'ye vereceğim. Fethet mi Hücret Peygamberimize? Şimdi gelelim Medine halkı muhteremler. Medine'de üç çeşit insan başlığı var böyle. Biri Mekke'den gelen muhacirler. Her bir sahabe. Mekke'nin en zorlu günlerinde İslam'da dik duranlar işkence görenler, her tarafı çekenler oradaki muhacirler. Bunların işi hasret yani hasret. Peygambersiz Medine, peygambersiz Medine. Evet namazı serbest kılıyorlar, cemaat yapıyorlar, okuyorlar siz beraberce toplayıyorlar. Güzel ama ama peygambersiz bir Medine, peygambersiz Onlara göre güneşsiz, bulutlu bir hava gibi gele. peygamberde o firiz olanlar, Musa Cevki alanlar, gözleri yaşlı, gönüleri kırık, ah! Resulullah böyle bir gelse de tekrar onun sohbeti neybirsek. İkinci grupta, Medine Ulupta, müvekkede iman eden, biat edenler, onlar biat ediler, fakabede, onlar da peygamberleri gördüler, sahabe oldular, peygamberleri dinlediler, o aşk yaşadılar, Musa aşkı yaşadılar. Tabi ehli ehl imanlar ama ne de olsa peygambersiz kalınca tabi onları onlarda gönderir solu gele. Bir de peygamberle geleceğini, ah gerçi peygamberler ona bekliyorlar. Diğerleri tabiin, Peygamberleri görmeyenler, bilmeyenler ama Peygamberi görenlerden dinleyenler, yani sahabe dinleyenler, Peygamberimizin onu dinleyenler, onun abi her birisi de, yüksek makamlar da. Her biri şimdi çıkıyorlar her gün dışarıya. O dönemde Medine-i e giriş çıkış yeri vardı, iki tepe vardı. Şenetül Veda adında iki tepe. medine e oradan gelirdi, sonra çıkarlardı. O Siyanet'in Veda Tepesi'ne kadar geliyorlardı her sabahtan bekliyorlar. Tam artık kuşu diye güneş parası bastırınca, ısı gelince geri dönüyorlardı. Redülay'ın 8. günü Arates'i günü yine çıkmışlardı. Yani Tevhanlar Sosyalı Kuba tarafına geliyor ama o tarafına geliyor Kuba'ya gecik et, O günü yine çıkmışlar Medine'liler bekli beklemişler. Peygamber'e gelmeyince geri dönmüşler. Bir Yahudu'nun biri, üç Yahudu kabilesi vardı. Yahudu'nun biri, Eğim Taras'a çıkmış, bir iş için, bakılırken, mahdi kişi karşısına geliyorlar. Onun da var, Peygamber'e geleceğinden. Haber Araplara, Müslümanlara. Ey Araplar! Sizin beklenen peygamberin yediriz, onlara haber verdik. Ve havada haber verdi onlara. Değerli Menevvere'ye, Eber'e Kuba'ya geldi. Kuba köyü yani. Tabi işte Birleşik iş beraber. O zaman ayrı bir köydü Kuba. Aşağı 5 kilometre, o da Menevere'ye, Eber'e Kuba'ya geldi, Eber'e Kuba'ya geldi. Eber'e Kuba'ya geldi, Kuba'da. Orada efendim, birkaç gün kaldı Kuba'da. Yani Meden'in geldiler, hoş geldiler. Meden'in ileri gelene geldiler, millet'e geldiler peygamber'e. Düşünün ki çölde develi geliyorlar, çölde develi geliyorlar, yorgunlar ama Peygamber durmak yok peygamberlikte. bir dakika durmaya yok. Yani zamanla yarışma, zaman karşıtı böyle. Yani bir kişi daha kurtarma, İslam kişi ulaşan tebliğ etme var. O hız Peygamberler. Şimdi Mekke mükerremine tabiye Mescid yapılmadı. Gel ya şurada Haram Şerif var, Kâbı var, Betullah var ama nasıl kamalarla cemaat yapıyorlar? Şimdi Kuba'ya gelince elhamdülillah artık İslam'ın serbestlendi. Basit kalktı. Zülüm kalktı. Zegren'in buydu ki Kuba'lılara buraya bir meşit yapalım, meşit yapalım buraya. Burada cami namaz konusundan böylece. Taş açtılar, hafif bir kazdılar, Peygamber'in ilk başlığı Peygamber'in kendi koydu. O, e, Kıbrı tarafına. İran oldu yere. Hazır Beyhiköy'de. Hazır Sam'a koyduğunlar. Yerler koyduğunlar. Öldüse kapanmadı böyle. Etrafı biraz örüldü. Bir e, yapıldı bence. Orada Peygamber'in eshablarla beraber ilk meşgit İslam'da Kuba meşgidi oldu. İlk meşgit İslam'da Kuba meşgidi. Bu meşgiden Peygamber'in her hafta giderken Kuba'ya giderken. Her hafta giderken gider, gider böyle. Kube'ye. Cuma günü Peygamberimiz haber gönüldü Medine'ye. girecek. Şehir merkezine. Cuma günü. Medine halkına haber verildi ki Cuma günü Resulullah buraya gelecek. Cuma günü gelecek. Haber verildi. O gün 100 tane genç halkta binip Kube'ye onu geldi, Karşılamaya geldiler. Medine halkından Tek bir kalmadı. Genç kadınları aldı kucağına çocuğun tarası çıktılar böyle. Üstler gelecek böyle. Hasta, yaşlı, artık kötülüm, sakat, ne varsa böyle. Çoğu çocuk. Kimse kalmadı. Yollar döküldüm. Resulullah gelecek. Bediye'nin yerleştiği olacak. Onlar ne olacak demiş sana. Geçip gitmeyecek böyle. Peygamber şehri olacak. Bir de münevvere. Mekki halkı müşrikler, müşrikler Tegam'ı öldürmek için arıyorlar. Bunlar da yaşlı gözlerle Tegam'ı Be beklemek için. Tegam Ales-i Madre'te Kuba'dan çıktı kafirle beraber. Medine'ye iki buçuk kilometre kala. Rauna'dan bir vadi vardı. Buraya gelince öyle vakit oldu. cuma günü. Peygamber'in indi devresinden. Sağ tarafı aşağıya indi. Burada burada cumanacık kılalım böyle. İlk cuma orada kılındı. Biz de ilk cuma orada kılındı. Kuba'dan gelenler, Medine karşılığında gelenler beraber ilk olarak, tabi meşri yok böyle, açıkta. Peygamber'in e hudba okudu, ilk hudba okudu, okudu. Ve namaz kılırdı. Oraya cuman meşri denilir, cuman meşriydi. Oraya taşla meşyaplar burada. Taş yaplarla böylece. Ben bu taştan neşe çamurla işi de harç olduğu için zamanla harabolu baya. Elhamdülillah iki Beyaz Hazretleri fatih oldu. Birazı deli denen Yavuz'un babası. Babası oraya meşyapımı teylerler. Şimdi şu anda meşhit konulatır meşhit. iki Bey Hazretleri yaptırın Mescid, o yaptırıyor mescidi işte oraya salamarak. Kışın mescidi bu arada. Adı Cuma Mescidi. Hala o şekilde duruyor. Cuman'dan sonra Fenerbahçe'yle yeni devesine bindi. Artık Medine'ye gidiyor. İki buçuk kilometre ama çok yavaş gidiliyor. böyle. Deve yürümüyor ama. Deve yürümiyor. Deve ağır abi. Deve başını bir sağa sallıyor. Bir sağa sallıyor. Deve Niye öyle yapıyor? Deve de fiz alıyor. Deve de feyiz alıyor. O devre de boş değil. Karınca da feyze alıyor Şimdi artık Medine halkıda haber geliyor. Resulullah işte Ravna'da, Resulullah şuraya geliyor, buraya buraya derken böylece. derken o sikânti veda neden? iki tek arasında biraz odan bir giriş yaparsan giriş yaptı. İşte o an Medine'de artık nefes su nefes olur böylece. Bu ağlayanlar Muhacirin, annesi kaybedenler böyle, o biat edenler, beden halkı böyle, hasta, yaşlı, genç, kadın, çoğu ağlıyor. Ya Allah sana feda olsun diye düşü bayılanlar böyle. Artık Medine o gün, yani tarihi az gece evrensel gün işte, evrensel yaşadı. O gün Medine'ye mi veriyorlar böyle? kalmadı. İşte şimdi sonuç ortaya Medineli Medeniler arasında Resulullah Medine'ye geliyor. Ve orada ana yok. Eşi yok, ev yok orada. Nereye kalacak şimdi Medinililer de? Nereye kalacak? Herkes istiyor, kimse kalks, o da var işte bir de Medine'nin eşraf ileri gelenleri. Kenar alanda işte bana geliniz daha uygun. Ki hayır bana geliniz daha uygun derken daha peygamber gelmeden daha başladığına bir tartışmadan başladı. Peygamber'e medyaya giriş yatınca en ilk olanlar Ya bir lütfen bize elbise Daha geniş rahat burada. Öbürü çıktı Ya Resulallah lütfen bize, bize buyurun böyle ediyorlar. Şimdi peygamber'e bilen tercih etse dene kırılacak. Kırılacaklar. Malzun olacaklar. Neden de bir peygam enimsaf olacak peygamber. Gerçekten düştüm ben. Bir peygamber Allah'ın Resulü San peygamber olacak böyle Burada Aleyhisselatü'ne peygamberimiz Ey Medin halkı ben buna karar veremiyorum. Devem bu konuda görevli. Devem görevli. Devemden çökerse orada kalacağım ben. Deve bağlayayım ben. Devem görevli. Yani Rabbim deve görever de veremiyor. Bak deveye. Mevlem görever deveye. Mevlem ağrı taşı göreve mevlem vere, verecek. Şimdi mübarek deve de muhteremler yaptığı işlerin birincine devamı. Deve böyle ruhsal zevkten, feyizden çatıyor deve. Böyle Böyle başlayın bir saat, bir saat böyle yavaş yavaş böyle yani sanki böyle Allah, Allah, Allah diye deve ve yürüyor verecek. Şimdi i̇şte bakar ki medeni gelenleri iş devede onun çekmesi oraya gerekiyor kolay. Eo deve koşurlar, deveni en ziyat ot neyse, otu kapan, kuzen alan gelir deveye şimdi var. Görüyor Göster, devi görüyorlar böyle. Ama o deve otu bakar mı? Bizden Resullallah o zana var, deva, yatar mı bakar böyle? O hiç bir yere bakmıyor böyle, yürü yürüyor. yürüyor. Gele gele boş bir arsa vardı. İki yiğitim ait. Boş bir arsa vardı. Boş arsanın yanına çöktü deve. İki yöne çöktü. Arkadan büktü. Tam yere yatmadan böyle. Yani yarısı yok. Boş arsa burası. Bekleyin. Devem işini bilir böyle şey. Deve bir arsa kalktı. Niye çöktü orada? Hikmeti var. Biraz daha gitti. Biraz daha gitti. Orada çöktü deve evvel. Deve çöktü bir de cananı bir yere koyarmış. Artık kalkmayacak. Deve, deve çöktü. Yani yere koydu. Nerede durdu? öyüp Eyyub Hazretleri. Hazreti Eyyub Hazretleri. Adı Halid bin Zeyn Aslanlar'da. Türkiye'de Eyyub Hazretleri kendisine. Onun evin önünde çöktü. Hazreti Halid de evinde Yanında hanımı, ikisi ehl-i ima, iman etmiş, işte etmişler. Hanımı hadip çıksana. Bak, herkes Resulullah'a davet edecek. Sen çıksana. Sen çık senir. De abi davet et. Gözleri yaştı, işi yanıyor. Bak tamamla. Ya utanın be. Bize mi kaldı Resulullah medeniyet Şakmak? Bize mi kaldı bu kadar işe bu şekilde? Ama de böyle çıktı. Yine de göremi kendisine. Yani bana bu nasip düşmez diye böyle. O kadar mütevazi kendisi. Deve çökü alnına koyunca teydemir'e burası inşaatın yerini. Teydemir'e inler kalkınca hemen koştum. Teydemir'e tuttu elinde. Ya Resulallah görün diye. Hadis Saad Muazza ve en eşrafı o deveyi evine götürdü. Onu evde daha O deveyi götürdü. Ve onu evine girdi. İlk kat evi. İlk kat evi. Şimdi ilk Kürtüler Devel'in o boş hastaya o da Meşid oldu. Meşid oldu muhtemelen. Ravze-i Mutahir der. Develin Kürtüler de Meşid'in kapısı oldu. Gidenebilirler. Ravze-i Mutahare. Ravze-i Mutahare. Kabile, Miber aslında böyle. Bir imben var, bir ihraplar, bu yanında kapı var böylece. Gerçekten kapısı orasıydı. Çünkü o zaman kıble meşte aksaydı. Mirab öndeydi zamanlar efendim. Ondan sonra Mirab öne alındı muhtemelen efendim. Alındı. Devi oraya onu çekmişler muhtemelenler. Şimdi oraya geçince gidenler biriler muhtemelenler önlü kıbleye verince Medin'de meşte önünü verince Rab'da önünde verince sağdaki birinci kapı Babunun telep kapısı. Soldaki de babun Cibu kapısı vardı. Babun için karşısında bir minare vardı böyle. Bir minare var örneğin. On adı minareye isyeye. Yani baş minare anlamına geliyor. Minare var. O minarelerin tam hizasında bir sonrada evi. Yani yolun bir tarafında böyle şey var. Bir Yakın çok böyle şey. Evi. Rab'la nasip etti elhamdülillah muhtemelen de, altmış yılında böyle duruyordu. Böyle bir gözümle böyle, Allah aşkına elhamdülillah muhtemelen de. Haraptı böyle, iki katı ev, birinci katı taştan. İkinci katı çarpış, arada o direkt de vardı böyle, direkt de vardı. Çünkü haraptı ama, bakımsızdı böyle. Yani Osmanlı olsaydı öyle olmazdı o muhtemelen çıkardı buna, ev haraptı ama ev duruyordu muhtemelen o zaman dar bir cadde vardı orada. Yani Meclis'in tarafında. 60 yıllarında dar bir cadde vardı. Caddenin başında, yani Bab-ı Selam'ın karşısında mahkeme vardı. Tek kat mahkeme vardı böyle. Mahkeme şeriye. Mahkeme vardı orada. Ondan kütüphane vardı. Ali Okurucu'nun müdürüydü. Kütüphane, büyük kütüphane vardı orada. Başçıcılar vardı kütüphanenin. Yanında da en sonunda da evi. Evi oradaydı. Aynı ev. Aynı yok, o binadır. Acaba neden Peygamber'i bir tercih ettim? Yani elinde tercih ettim muhtemelen. Biraz daha geri gidince, Peygamber'imizden asırlar önce, tam zat sayısı, bilmiyor, yılı bilmiyor, asırlar önce, Yemen Melik hükümdarı Tubba, yani zat, Tubba denen zat, o Medine'ye geliyor, Bedeninde Yahudar o zaman vardı. Diyor ki Yahudar Tuba'ya, burayı diyorlar, son peygamberi e diye çekiyorlar. Yahudar onun, Yahudar onun için pek soruyordu, o pek soruyordu. Yani Şimdi Tuba duyunca, son peygamberi e geleceğini, ah bilsem diyor, ben sakin geleceğini, ben de Yemen, melekliğimi, su salsan altında bırakırım, bırakırım bırak kalırım diye böyle. Aga daha zaman gelmeyeceklerken isti işaret yok daha. Bu yüzden o evi yapıyor, tanem bakınız. O evi o yapıyor, tuba evi yapıyor ve oraya bir seni geliştiriyor. Ona bir de yazılı, deri üzerine yazılı öyle bu şekilde. Bu evi ağır zaman peygambere gelecek. Kim zamanı gelirse ona savaşlerten verir. Biri sandık yaptırmış, bu deri yazılı kağıt sançayı koyuyor. Ne girdi yuuna? İşte Peygamber aleyhisselam adeti eve girdi alt kattan Peygamber İlk kattı dedi ki yarası yallah zeytun zateti bir katta de böyle yarası hayır almaz, yetti di böyle. Şimdi çok ziyarete gelirler burada da mesela Peygamber böyle altta geldi şimdi tabi, önce gelsen bir Peygamber orada ziyarete yemekte geldiler onlar sürdürüne ileri gelenlere da bir o adam bir ifade böyle. Yerip çıkıyorlar bu şekilde. Şimdi Orada dolu Peygamber çağırdı Eyüp Sultan Hazretleri'ne. Ya Ebu bakalım buraya. Sana babandan kalan bir sandık var mı burada? Babanın derecesinden kalmış bir sandık var mı böyle bir şey? Durdu Hatırladı. Evet var ya Asya Allah. Getirin sandığı. Ve alıp getirdi. Tabi kilit aslamış iyice. Anahtarı var ama açılmıyor. Hem yani bu ki onu kır. Dedi ki, yarısına bağım bana temin et, bunun sahibine gelip, içecek bunu. Onun sahibi benim, benim efendim. Kır, üstüne kırdık kırdık, kırdık, kırdık, içten çıktı bir kağıt. Kağıt değil, deri. Ceylan derisi, işte, beyaz deri, üzerine yazılmış. Ey evlatlarım, kimin zamanında, son peygam, Muhammed buraya gelirse, böyle peygam gelirse, onu sahibi çıkınır. Ben Medine halkı bunu da görünce, bunu görünce, bunu yaşayınca orada, Tabi çok farklı oldu muhteremler. Biz adam o 7 ay kaldı 7 ay. O nasip oldu. Şu an İstanbul'da Eyüp Sos'un anlamında yatıyor muhteremler. Eyüp Sos'un yatıyor belirce. Peygamber'e müjde vermişti ona. Yani buyurmuştu ona Ya Ebu Ayıp. yani Kuyus'un Ebu Ayıp. O da Halbim Zeyd. Ya Ebu Ayyub Bizans'ın dibine Salih bir gömülecek, defne olacak. Salih bir ödülü defne olacak. o birinci. Birinci de defne olacak, buyurdu. O anda geldi ki, o kişi ben olsam diye altına geldi. Devam'ın methettiği salih bir kimse. Suların dibini gömülecek. Dışına, son dışına mı gömülecek böyle. on da gömüleğe geldi ki, ah ben olsam diye. Asr-ı zamanında, Şam'ın sefer olduğu için gönderildi. Bir şeye, İstanbul'a, Konstantinistan'a tabi, İstanbul, İstanbul Fethi'ne. Tabi o zaman Feth olmayacak. O Feth olacağı vakit gelmemişti ama böyle geldiler. Çok savaş oldu. Hazir Üstelik Hazretleri o yaşıyordu muhtemelenler. 50. yolunda, yani peygamberden 40 yıl sonra, yani 40 yıl sonra ortaya geldiler. Üstelik ve azı sahibi vardı orada o zamanlar. Sadetleri çok istil yakalandı. Hidrant ediliyordu tabuna, hasta yakalandı ve buyurdu o zaman balar telegram müjde verdi. Ben burayı gemleyeyim. Mükemmel ben de su yakın gömeli Su yakın beni gömlesiyor belki. Oraya gömüldü kendisi. İslam'ın fethinde Ferhunde ile akşamzedirin kabini keşfetti muhtemelen bela. Kabini keşfetti. Yani o da şeyler oldu bilinmiyodu. Tam keseni bilin veriyor öyle. Hatta bunu da aşağıya merhaba, geçeceğim biraz ama adım Fazıl Sultan Ömer. O da boşluğu muhtemelen. O da devlet makamında kendisi de. Islan'ı fert olundu. Şimdi sıra geldi İmzant-ı Tehri'nin kabrini bulmak. türbe yapmak oraya. Fatih bu geliyor. Hocası aksesine verdi. Hocam üstadım seni rica ediyorum ister yap da Efsanezler'in kabrinin yerine bir keşfendiyle bakın, İstihar i̇şte, rehberleri. Arsana aldı eline seccadesini, suların dışında, seyrede seccadesini iki yat namaz kıldı. Oturdu, gözünü kapadı, uzağa geçti, murakabeye geçti, kapandı gözünü. Rabbim bana eyyip suların kulunu mevzana göster dedi böyle. Rabbim ona Efsanez'in olduğu bir gördü bende. Yatıyamadı, yatıyamadı, hiç düşürmemek bende. Oldu gibi gülümsüyor. Bir bakışta Belice beni. Gördü. Hemen kalktı. Onların başlığına, ayak ucuna birer küçük sopa dikti Belice. Fatih e karşıdan bakıyor. Gitti. Yavrum Fatih. Rabbim nasip etti elhamdülillah. Rabbim gösterdi. İki sopa diktim. Biri başlıyor, biri ayak ucu. Burası değil. Eyüp şey, Sanat'ın burası bu şekilde. Deki dedi Fatih Hazretleri, Ama bakın muhtemeler gelecek nesillerin gönlü bir olmaması için Fatih ne yaptı? Hem bunu kabul etmedi. Gece karnında güvendiği birini oraya gönder. Diye ki gidip iki çubuğunu al. Onları ne kaybetmemeli böyle? Oraya bir işaret koy, küçük işaret koy böyle. O iki çubuğu ona başlara öndük onları o kişi geldi gece karanlığında... iki ...ikişi buradan aldı... ...onun yerine verilirdi... ...onlar başka bir diktikti onları böyle. Ersi günü... ...yine kuşu fatırında... ...Fatır saygı hocam... ...senin bir can var... ...dün gerçi bunu sen keşfettin... ...manevi olarak keşfettin ama... ...da olur hocam... ...bugün bir sıra daha yap da... ...bir olmaz mı hocam? Olur yavrum... ...tabii işlerim mi işemezse bunlarda. Yine haşan seni oraya geldi... Bir ikiye namaz sıkıldı, namaz kıldı Direkt gözünü kapadı. Yeni Mevla'yı ilticar etti. İnsanları geldi gördü ama, sopalar başka yerde ama. Allah Allah. ne bu şeyle bu? Kalktı o aldı o sopaları. Aynı yerde Efendi Geldi dedi, yavrum Fatih sopalarından alınmış olmuş da ben aynı onları, tek hocam dedi. Üçünü tek yaptırmadı. Yaptırdı. Ondan sonra Fatih'e, mescidi Tire yaptırmadı bende. Şimdi hangi beldede, yörede bir sade mezarı varatıyor sabetiyorsa, işte mahşer günü bütün şehir halkı onun arkasına mahircek imtihanlar. İşte ömür işlik mahir noterimler. Şimdi gören noterimden hicbiyorum başının bu takme gelelim. Araplarda eskiden beri belli bir tarih başlığı yok tarihlerde. Bu için sahabelerin, şu an şey bilmiyor sahabeleri. Her şey bilmiyor. Çünkü tarih başlangıcı yok. Karamaşı bir şey vardı. Mesela sen ne zaman doğdun? Şey filan 40'lık senesinde, filan savaş senesinde, filan filo olduğu senede ne zaman oldu senede? Unuttun tabi zamanında. Sonra filo olay olunca Ebreler'in fil olası böyle hele olunca hepsi unutuldu. Fil yılı tarih başlangıcı oldu. Telegal'ın arasında pek vermeyecek bir var. Nübüvvet başladı. Hicret'in sonra da Bedir Bedin Emre'lerde şimdi işte Bedir Savaşı şimdi Bedir Savaşı'na göre Musa, Hender Savaşı, Hicret Savaşı Mekke'nin Fethi gibi öyle çok karmaşık bir tarih başlangıcı var. Hazretmen zamanında tabi İslam elhamdülillah dünyanın tek süper güç oldu. Tek süper güç. İslam orada muhtemelen. Rab'a yürüdü de yürü koyu. Yürü yok. Her taraf fes oluyor böyle. İslam'a koşuyor. Çık büyüyor orada büyüyor. Ama yazışma olur, Ritim yazışma oluyor. Tarih basyankışı yok. Hangi yiyecekler sorakiler belli değil. Hazretmen sahabeli topladı orada. Ne yapalım? Çarabılamana, çözüm balılamana. Belli bir talep başlangıcı olsun. Kim işte belirse ilk savaş olduğu için hud derken fakat ittifakla kara karar veren ise karar Hicret olayı. Bu başlangıç böyle. Ondan sonra hicret başı Oradan günümüzde gelin muhtemelen ile ne oldu aziz cemaatimiz? İslam Mekke'de bir gizli cemaat iken yüründen bir araya gelemiyorlar. Garib iken, Birine geleceğe elhamdülillah, bu İslam devleten dönüştü devlet oldu. İslam devleti oldu, mesih yapıldı. Hadi bir ezan okuyor, Allah ekber, Allah ekber, hayyan esrar diyorlar. Mesihle koşuyorlar böyle, koşuyorlar. Kur'an okunuyor, mesihler eti, sabetler yapılıyor. Artık halkları coştu, feyzlere kar oldu. İslam ülkeye başlıyor orada. Bunun için en önemli. olay bu kibri de şey. herşeyi. İzlediğiniz fatih?